Bu resimde ne görüyoruz? Çocuklarla Sanat Okuma ve Düşünme Hazırlayan ve sunan Nurşah Yılmaz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 10 yaşındayım 5. sınıfa gidiyorum Merhaba ben Kumsal ee, 10 yaşındayım 5. sınıfa gidiyorum Merhaba ben Şener 10 yaşındayım 5. sınıfa gidiyorum Merhaba ben Zeynep 10 yaşındayım 5. sınıfa gidiyorum Merhaba ben Rızgar 10 yaşındayım 5. sınıfa gidiyorum Evet bu hafta seçtiğimiz resim hakkında bakalım neler düşüneceğiz birlikte Hazır mısınız? Ve resminiz geliyor bu eser Fransız sanatçı Fernand Léger'in 1948-49 yıllarında yaptığı bilinen eseri. Orijinal adıyla Le Loisie doğruya yakın telaffuz edebildim umarım. Ee, Türkçe'ye yaklaşık olarak e, hobiler ya da boş zaman diye çevrilebilir. Tuval üzerine yağlı ile yapılmış. Çocuklar e, sizler resmi incelerken dinleyicilerimize yine bir öneride bulunalım. Bizi daha yakından takip edebilmek için sizler de Fernand Leger'in Le Luazi adlı eserini bilgisayarınızdan ve telefonunuzdan açıp bizimle birlikte inceleyebilirsiniz. Evet, neler görüyoruz bakalım bu resimde Zeynep? Evet, ben öncelikle bu resme baktığımda kesinlikle bir aile görüyorum. Birbirine samimi, mutlu ve e, resmin e, sağ yukarısına doğru baktığımda birkaç e, güvercin var sizinle gördüğünüz gibi. E, o güvercinler bence e, özgürlüğü e, e, evet. şey, e, temsil ediyorlar ve bu e, ailelerde her ne kadar e, e, kişilerde her ne kadar birbirinden farklı olsa bile e, birbirleriyle beraber mutlular ve e, güzeller. <gülüyor> oh, ne kadar çok şey söyledi. Bunları sana düşündüren ne diye sormuyorum. Zaten herhalde samimi olmaları sana özellikle aile olduklarını düşündürdü. Evet. Peki başka nereye dikkat çekmek istersiniz Rüzgar? Çok neşe dolular, hepsi e, yani mutlu gözüküyor ve sanki bir fotoğraf yani e, bir fotoğraf çekiyor, çekiliyormuş gibi görmüşler gerçekten. Evet çok mutlu bir anı resimlemişler e, gibi görünüyor. Kumsal? Ben arkadaşlarımın dediğine katılmıyorum. Bence hepsi mutlu değil. Şu sarılı adam dışında bence diğerleri böyle böyle, böyle bir yüz ifadesiyle duruyorlar. Evet gerçekten de e, böyle yüz ifadeleri bizi şimdiden düşündürdü. Ama resmi şu an hiç görmeyen e, birileri hiç birazcık daha e, tasvir eder miyiz? Burada ne tür nesneler var? Kaç tane insan gör görüyorsunuz örneğin? Ve nereye bakıyorlar? Biraz böyle bir yerlerden resmi incelemeye başlayalım. Sonra fikir yürütürüz birlikte. Çınar sen neler gördün? Öğrenmenim benim dikkatimi bisikletler çekti ki bisikletler de boş, boş zamanlarda yapacak şeylerdir zaten. nedenle e, resmin adı bence çok uyumlu. Demek ismiyle ilişkilendirdim. İki tane bisiklet var. Kumsal? Benim dikkatim bisikletler çekmişti ama um, Çınar dedik boş zamanlarda yapılır bisiklet sürmek. E, okulu da mesela bisikletle gidebilirsin ama bu bir boş bir zaman değildir. Yani okula yetişmen gerekir sonuç olarak. Hmm. Ama bisiklet aynı zamanda hani bir boş zaman e, aracı, eğlence, e, aktivitesi gibi de olsa bir ulaşım aracı gibi de düşünülebilir değil mi? Peki neresidir burası? Bu bir doğal bir yer mi? Bir park mı? Şehir mi? Nasıl bir yerdir burası rüzgar? Sahil. Sahil. Hı hı. Neden? Beldeniz kıyısı. Çünkü şey, e, erkekler dışında ve şu yerde oturan kadın dışında bisiklete binen iki kız böyle sahil tarzı giymiş ve ben arka görüntüye bakınca arkada bir deniz ve böyle yaz havası ve böyle kumsalın böyle sarı kumlarını görüyorum. Evet. Ve yani... Ayrıca şey... Eski zaman olduğu şey, e, yerde oturan turuncu kadınlarında bir tane böyle gazete var ve gazete de bu zamanlarda çok kullanılıyor. Canlı capcanlı renkler sana sahil olabileceğini, hatta mavilikler deniz kıyıklı olabileceğini düşündürdü. Birce? Ee, öğretmenim bence burası şehir içerisinde bir yer e, ve e, piknik alanı tarzı bir yerdeler bence. Çünkü yerde oturan bir kadın var. Ee, hani orada dolaşıyorlar, bisiklet sürüyorlar. Hani sanki piknik yapmaya gelmiş gibiler. Evet. Ne, ne zaman yere otururuz? Rahat hareket edebileceğimiz bir ortam. Ee, Varsa daha doğal sayılabilecek e, bir ortamda. Daha iyi hissettiğimiz, rahat hissettiğimiz bir ortamda. E, ancak böyle bir hareket alanımız olur. Çınar? Öğretmenim, bence ova, ova gibi düzlük bir alandalar öğretmenim. Sence de şehir mi bu manzara? Bence şehir içi de daha çok şehir dışı gibi. Şehir dışında bir olma gibi. Hı -hı. Çünkü ikinci bisikletin daha böyle parçalanmış gibi gözüken bisikletin arkasında çit var. Ve aynı zamanda etrafta bir sürü bitki var. Ve eğer yol büyük olmazsa bisiklet sürülmez zaten. Hı -hı. Peki e, ressam bu resme boş zaman ya da işte hobiler anlamına gelen. Biz boş zaman diye çevirelim. Bu ismi vermişsiniz. Siz ne isim verirdiniz? Kumsal. Ben resme 80'ler modası ismini verirdim. 80'ler olduğunu sana düşündüren ne diye sorabilir miyim? Yani 80'ler olduğundan düşündüler çok canlı renkler. Ve şınar mı demişti? Onun gibi böyle demoda kıyafetler. Hı hı. Bir de bu kadar. 80'ler modası. Rüzgar. Rüzgar. Ben dolu zaman derdim. Yani çünkü burada bence boş zamanlı bir şey yok. Ve e, zaten eğlenceli zaman geçirmek veya mutsuz olmak veya bisiklet sürerek zaman geçirmek bence boş bir zaman değil. Zaten çok eğlenceli Hı. ve dolu dolu yaşadığımız zaman. O zaman e, birazdan boş zaman sizin için ne ifade ediyor? Bunu konuşurken açarız birlikte. Fikrini geliştiririz birlikte. Peki Birce sen ne derdin bu resmi? Ee, öğretmenim çok keyifli vakit geçiriyor gibiler. Açıkçası ben e, güzel zamanlar, güzel anılar e, ismini koyardım. Zeynep. Öğretmenim ben eskiyen mutluluk ismini koyardım. Burada e, söylediğimiz gibi genel anlamda bir mutluluk var ama e, bu mutluluk daha çok e, eski zamanlarda e, oluyor bence. E, eski zamanlarda daha yaygındı. Burada da bence eski zamanlarda bir kendine bir yakın bir ailenin boş zamanlarında birbirleriyle vakit geçirmesini anlatıyor. Ama şu an günümüzde pek bu yaygın değil. İnsanlar daha çok sosyal medya gibi şeylerde vakit geçiriyorlar. Daha çok aile bağları daha zayıf. Bu yüzden ben eskiyen mutluluk adını verirdim. Hı hı. Eskiyen mutluluk. Ya da eski günlerde mutluluk. Peki, Çınar? Öğrenmenim, ben de 80'ler olduğunu düşünüyorum. Ben 80'lerin eğlencesi koyarım. Hı hı. Aslında fikirleriniz birçok şeyi sabit ediyor. Yani Fernan Leger resimlerinde bu kendi sanatsal tarzını, hani bu renk kullanım şekliyle, bu capcanlı renkler kullanıyor, makine ya da böyle teknolojik e, uygarlıkla ilişkilendirmiş. Onun için e, böyle bir fabrikabacası, lokomotif ya da bir otomobil ya da buradaki gibi e, bisiklet ya da herhangi bir mekanik araç hani tıpkı doğa, gibi, doğa resimleri gibi, de, deniz gibi, bulut gibi, güneş gibi, doğa unsurları gibi romantik konular kadar güzel ve anlamlı olmuş her zaman onun için. Sevgili dinleyenler, bizler Fernand Leger'in Les Loisilles Boş Zaman adlı eseri üzerine konuşuyoruz. E, sizler de bu eseri bilgisayar ve telefonlarınızdan açıp Bizimle birlikte inceleyebilirsiniz. Çocuklar acaba ressam e, neden boş zaman demiş olabilir? Biraz bunun üzerine e, konuşalım istiyorum. Ne demek istemiş olabilir? Boş zamanlar demek. Bu resimle nasıl ilişkileniyor? Biraz buna değindik her birimiz. Çınar? A, rağmenim, bence boş zaman derken e, atıyorum bir hafta sonunda yapacak bir işimiz yoktur. E, bir pikniğe ya da... Dışarı çıkmaya gideriz. Boy zaman derken bunu kastetmiş bence size. Zeynep? Ee, öğretmenim bence burada ben insanların her birinin e, bir şeyle uğraştığını görüyorum. Mesela altta e, oturan kadının elinde bir gazete var. Sanki o boş zamanlarında bir şeyler okuyarak değerlendiriyor. Ya da... E, Mesela bir tane kadın bir bisiklete binmiş. O bisiklet sürerek değerlendiriyor. Veya o sarı ceketli adam da elinde bir çiçek tutmuş. O da mesela fidan dikiyor gibi olabilir. Hmm. Bu şekilde boş zamanları değerlendiriyor olabilirler. Böyle hmm. de bir bağlantı kurulmuş olabilir. Peki sizin için boş zaman ne anlama geliyor? Kumsal? Aslında ım, boş zaman yani ım, bir hani rüzgarın her hani ne rüzgar dolu zaman ismini koymuştu ya buna. Aslında onun gibi bir boş zaman değil. Şu şekilde yani e, yapacak önemli bir işinin olmadığı boş zamanlarda e, ben resim çiziyorum. Hatta burada sketch defterim var bir tane. E, boş zamanlarımda buna resim çizmek bana çok rahatlatıcı geliyor. Peki, e, e daha mı önemsiz o yaptığın şey? Hayır, o şekilde değil. Yani mesela yerine yetiştirmem gereken bir proje ödevi ödev ya da hazırlanmam gereken bir şey olmadığı sürece. Bir şeyler yapmaya zorunlu değiliz bu sırada. Biraz boş Hı -hı. zamanların çalışmayla da ilgisini aslında kurmuş oluyorsun. Tam da onu soracaktım. Acaba... Aferin. Sizler ne dersiniz? Boş zaman ve boş olmayan zaman ne anlama geliyor Birce? Öğretmenim mesela biz okuldayken e, sürekli olarak derslere giriyoruz ve bu süre içerisinde sürekli derslerde olduğumuz için aslında pek boş olmuyoruz. Ama eve geldiğimizde ödevlerimizi bitirdikten sonra e, en azından hani bir işimiz yoksa daha çok rahatlıyoruz ve daha boş zamanımız oluyor. Atıyorum kendimize vakit ayırıyoruz, ailemizle vakit geçiriyoruz televizyon seyrediyoruz ya da işte müzik dinliyoruz. Ee, şiir yazıyoruz. Yani herhangi kendimize herhangi bir şey yapmak için zaman ayırıyoruz açık. Kendimize ait bir zaman gibi. Rüzgar sen dolu zaman derken aslında bunu mu kastediyordu? şey bence e, boş zamanda yani boş zamanda daha çok ba başka şeyleri yani bizim yapmamız gereken şeyleri yap, yapıp da yapmamamız gereken yani Hobi zaten bence boş zaman yaşayamaz da hobilerimiz de olmaz bence mesela. Ya da mesela istek diye bir şey de olmayabiliyor. Beynin? Ee, Öğrenmenim ben giricinin bazı söylediklerine katılmıyorum. Mesela o normalde e, boş olmayan zamanlarımızda şey daha çok yoruluruz dedi. Ama bazen tam tersi de olabiliyor mesela. E, boş olmadığımız bir zaman, dolu olduğumuz bir zaman e, yapacağımız iş kolay oluyor. Yorulmuyoruz ama yine de yapmamız zorunlu veya e, o bizim e, işimiz oluyor veya e, şey boş ol, e, boş olan bir zamanımızda e, vaktimizi değerlendirmek bazen e, bizi hiç, e, bizi yorabiliyor. Yani zamanı güzel geçirmek, verimli geçirmek e, gibi bir telaş yaratıyor anlamında söyledin zannediyorum. Hatta böyle güzel geçirmek konusunda aşırı kaygılı da olabiliyoruz. Ne dersiniz? Tanıdık geliyor mu bu da, e, duygular size? güzel geçireyim ama boş zamanımı diye bir kaygı içerisinde de olabiliriz. Peki neler yaparsınız? Biraz canlandıralım. Bir şeyler eklemek istedin Zeynep sanırım. Öğretmenim ben de mesela bazen mesela uzun uzun bir ödev veya bir ders çalıştıktan sonra çok kısa bir malam alabiliyor. Mesela kısa mesela sınav dönemlerinde özellikle. O molamda mesela ne yapsam diye düşünmekten, böyle o şunu mu yapsam, şöyle mi değerlendirsem diye düşünmekten, e, mesela e, düşünmekten, e, düşünürken tenebisim bitiyor öyle, molen bitiyor öyle. <gülüyor> Bazen öyle bir kaygı içerisinde olabiliyor. Evet, bir geçireyim diyor, diyoruz ya, duyuyorsunuzdur sıkça. Kaliteli zaman, kaliteli zaman geçirmek de, bir kaygıya geçirmeyi istemek de, bir kaygıya dönüşebiliyor ya da bunu sizden talep eden kişiler sizde kaygı yaratabiliyor. Güzel, güzel değindiniz aslında tam da bu konuya. Aslında bu yetişkinlerin de bir sorunu. Peki şey, Kumsal sen ne düşünüyorsun? Acaba anneleri, ailemizin boş zamanıyla bizim boş zamanımız arasında bir fark var mı? Bu aslında um, ailen, yani bence kişiye göre yani... Um bir şey yani ne olduğuna göre değişir. Ee, mesela annemin annem ressamsa hmm. ya da e, evet annem ressamsa o da mesela boş zamanlarında resim çalışabilir ya da resimle ilgileniyorsa hobisiyse ee, ben de resim yapmayı seviyorsam ben de boş zamanlarımda resim yapıyorum. O zaman işte çok bir farkı olmaz ama ım, annemin ilgi alanları ile benim annemin ay benim kendimin ilgi alanları farklıysa o zaman belki farklı olabilir. Zeynep? Ee, öğretmenim genel olarak yani bu tabii değişebilir ama genel olarak düşündüğümüzde çocuklar daha fazla böyle e, hayal kuran, daha böyle şey, e, hayal dünyasında yaşayan e, şey olur genel bakımdan söylüyorum. Büyükler ise böyle hayatlarını yaşamış, işte her şeyi deneyimlemiş, e, tarzı olduğu için bence bu, e, bu yüzden de arada çok fark olabilir onların Boş zamanların değerlendirilmesiyle ama bizim onlar için de... daha çok çalışma ya daha çok zaman ayırıyorlar. Belki de tam evet. yani. bu deneyimler evet. yaşandığı için diye düşünüyorsun. Peki her e, insanın boş zamana ihtiyacı vardır yine de değil mi? Hani sonuçta çok yetişkin birinin tatil ihtiyacı yoktur, denemez. Kendine ait zamana ihtiyacı yoktur, denemez. Çünkü o kendine ait zamanları tüketmiş gibidir e, dedim bir anlamda ama. Katılıyor musunuz? Kendi'ne ait zamanlar e, yaş ilerledikçe tükenir mi Birce? E, öğretmenim bence e, büyüdükçe üzerimizdeki sorumluluk e, daha da artıyor. Ve bu <gülüyor> sorumlulukları yetiştirmeye çalışmaktan pek fazla kendimize zaman ayırabileceğimizi düşünmüyorum. Hı -hı. O yüzden daha fazla ihtiyacımız olacağını düşünüyorum büyüyünce. Bu ihtiyacın daha da giderek de artacağını düşünüyorsun. Rüzgar, Ay, pardon Zeynep. Öğretmenim ben de Bircik'e katılıyorum. E, Büyükçe tabii ki de sorumluluklarımız, görevimiz ve yetiştirmemiz gereken şeyler daha da artacak. E, bu yüzden daha çok kendimize e, boş zaman e, ayırma vaktimiz azalacak. Ama yine de e, tabii ki de bizim e, boş zamanımızın olması bir hakkımız olduğunu düşünüyorum. O zaman ne kadar dolu olsak bile... Yine de bizim de boş zaman hakkımız vardır. Herkesin boş zamanla tatil yapmaya hakkı vardır. Bunu bir e, hak olarak, hak temelli bir yaklaşımla ele aldım. Ne düşünüyorsun Çınar? Katılır mısın? Öğrenmenim ben katılıyorum. Aslında benim çok fazla boş zamanım olmuyor. Kursdur, okuldur. Ama boş zamanlarım olduğunda o zamanı iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Peki tüm zamanınız boş olsun ister misiniz? Böyle olsa neler yapmak isterdik acaba? Rüzgar? Bence bütün zamanımız boş olsaydı bence herkes çok sıkılırdı. Ve e, daha çok şey üretmeye başlar. Neden? Önemliyorum <gülüyor> yani, çünkü yani, bir, bir süre sonra yapacağımız şeyler tükeniyor. Yüz yani, e, yıl boyunca ya bilmiyorum işte yaşadığımız kadar yani... Aynı şeyi yapıp durmak, birçok şey deneriz eminim ki. Sen nedense ben ben hep aynı şeyleri yaparız gibi e, düşündün. Peki aksi olamaz mı? İnsan kendini tanıdıkça, keşfettikçe, kendi potansiyellerini fark ettikçe daha başka şeyler yapmaya daha da açık hale gelemez mi? Ama şey, yani bir süre sonra da keşfettiğimiz veya keşfettiğimiz şeyler tükenir ve bence boş zaman... Eğlencesiz bir hale yaşardık. Onun adı Boş Zaman Olmazdı bence. Katılıyor musunuz Zeynep? Örneğin ben şöyle düşünüyorum mesela. Böyle her şeyimiz boş olsaydı, e, dümdüz bir hayat olsaydı, işte sabah uyan, bir şey yap, bir yemeğini ye, işte televizyon izle, ödevini yap. Bence çok sıkıcı olurdu ve boş zamanlarımız olduk ve onları değerlendirdikçe hayatımızdaki dalga ve değişim artıyor. Mesela yani bir şey o... üzülünce de hayatımızı etkiliyor, unutulunca da hayatımızı etkiliyor. O e böyle dinamik e, bir yaşantı sürmemizi sağlıyor bizim bu denge. Peki Çınar? Öğrenmerim ben Rüzgar ve Zeynep'e katılmıyorum. Neden? Neden? ben bence çünkü yapacak şeyler asla tükenmez. Hı hı. Yani yapacak her zaman yeni bir şey bulabiliriz. Öğrenelim eğer kendimizi tanıyorsak ve kendimizi iyi anlatabiliyorsak, tanıtabiliyorsak ve neler yapabildiğimizi biliyorsak yapacak şeyler asla tükenmez bence. Kumsal, sen tüm zamanların boş olsun ister miydin? Sürekli kendine ait zamanlar içinde yaşamak ister miydin? Aslında ben isterdim çünkü aslında o boş zaman boş zaman dediğimiz şey kendimize vakit ayırdığımız. Yani her zaman tabii kendimize vakit ayırmayabiliriz, ailemize beraber olabiliriz. Tabii ki okulda bir yerde eğitim yani... Okula da ihtiyaç var ama hmm. e, onu saymazsak ben, ben isterim açıkçası. Çünkü kendi zamanımı verimli bir şekilde kullanırsam bence o tam olarak boş zaman olmuyor. Yani verimli bir zaman oluyor. Kitap okuyarak, ders çalışarak, resim yaparak ya da kendimizi geliştirerek hmm. bir, ya böyle yapmak istediğimiz bir konuda geliştirerek şey yaparsak verimli bir zaman. Yani zamanımızı verimli kullanırsak. Ben isterdim açıkçası. Evet, daha da çoğalırdı diye düşünüyorsun. Peki çocuklar günümüzde durum nasıl? Yani bu e, çalışma hayatı, yetişkinlerin durumundan da birazcık konuştuk. Sizce insanların boş zamanı yeterince var mı Zeynep? Örneğin ben öncelikle yetişkinlerin açısından yaklaşmak istiyorum. E, yetişkinler genellikle hayatlarını e, yani genel olarak söylüyorum. E, i̇şe git, e, işe gel tarzında... Sürdürü, sürdürüyor tabi bazıları dışında söylüyorum bunu. Hmm. Ee, ama e, böyle bu yüzden de çok boş zamanları olmuyor. Ama e, olan zamanlarını da şu an günümüze göre düşünürsek genellikle e, telefonda veya e, şeyde geçirmeyi tercih ediyorlar. Bu şekilde de zaten zaman hızlıca geçip gidiyor. Tekrardan işe çalışması geliyor hemencik. Bir cene düşünüyor, başını saldığını gördüm. Ee, öğretmenim ben Zeynep'e katılıyorum. Ee, yetişkinler e, biraz fazla e, işe e, odaklanıyorlar. O yüzden pek fazla kendi yaşamlarına hani vakit ayırmaya e, fırsat bulamıyorlar e, ve insanlar da doğal olarak e, genelde gündemden haberdar olmak istiyorlar ve bu nedenle de telefona bakıyorlar. O yüzden de bazen böyle vakit ama gibi sorunlar yaşanıyor bazı yetişkinlerden. Rüzgar? Bence şey ben Zeynep'e bir şey katılıyorum. Çünkü yetişkinler böyle yapmaya devam ettikçe bunu, bu sadece yetişkinleri değil çocukları da etkileyecek bence. Çünkü yetişkin yani, yani çocuğu olan yetişkinler... Yani hep telefona baktığı için çocuklar o yalnız kalacak ve belki kendi içine daha kapanık olacaklar ve... Evet, gerçek hayatla bağımızı koparan bir durum ortaya çıkıyor. Kumsal? Yok, ben arkadaşlarıma katılmıyorum. Çünkü böyle bence bir genelleme asla yapılamaz. Yani, bazılarımızın, yani bazı kişilerin ailesi telefona bakar, bazılarınki bakmaz. Evet. Yani bazılarındaki işle çok iç içedir, bazılarındaki değil mi? Bence böyle, ben böyle bir genelleme yapamayacağını düşünüyorum ya, yani. Ba tam tersine bazen çocuklar da e, telefona bağımlı olabiliyor. E, yani yetişkinlerden kaynaklı olmayarak kendi hmm. öz istekleriyle. Telefonu bağlı olabiliyorlar ve aileden kendi kendilerinin de bağını kaparabiliyorlar. Bu da tabii onları kötü etkiliyor. Bu şekilde düşüneceğim Hı -hı. benim. Hı -hı. Öğretmenim ben de katılıyorum. Yani böyle bir genelleme yapılamaz bence de. Bir de öğretmenim bazı kişiler e, sosyal medyayı kullanıyor ama sosyal medyayı son dinlem haberlerini öğrenmek için kullanıyor. Hı -hı. Hı -hı. Daha seçici davrananlar da olabiliyor. Peki ee, çocuklar programımızın sonuna geliyoruz aslında burada kapatmadan önce ben bir fırsat vermek istiyorum eklemek istediğiniz bir şey olur mu aslında e, bu konu oldukça derinleşebilecek bir konu fark ettiniz Zeynep? Örneğin ben şu olarak çocukların açısından e, düşünmek istiyorum böyle e, tabii ki de böyle bir genelleme yapılmaması da doğru. Ee, ama şimdi ben genellemenin e, böyle olan kısmına göre düşündüğümde benim söylediğim gibi olan kısmına göre düşündüğümde yani ailelerin boş zamanlarını internette vakit geçirerek kullandığında düşündüğüme göre şöyle çocukların da bu yüzden böyle insanlarla daha içine kapanık ve daha soğuk daha böyle e, aile içi samimiyeti daha e, az olan şey olarak düşünüyorum. Tabii e, bu da tam olarak genelleme yapılamaz ama e, bazıları diyeyim. Belki de bu e, türden e, görüntüler, bu türden e, resme konu olan görüntüler aileyle birlikte mutlu zamanlar içinde e, zam, e, vakit geçirmeler, bu tip fotoğraflar, selfiler ozalır diye düşünüyorsunuz. Birlikte vakit geçirilmeyeceği için insanlar içlerine kapanır diye ifade etmiştir Rüzgar. Daha da yalnızlaşacaklarını e, düşündünüz sizler. Evet programımızın sonuna geldik. Bugün de yine seçtiğimiz eseri dikkatlice inceledik ve bazı kavramlar üzerine düşünme ve tartışma fırsatı bulduk. Çok hızlı bir şekilde insanların burada gündelik koşuşturmanın ötesinde mutlu bir zamanda olduğunu düşündük. Bu görünüm bizi hızla, boş zaman işte hobiler, oradan da işte modern yaşamın beraberinde getirdiği sorumluluklar, ...çalışma hayatı, tatil gibi insan hayatında çokça yer tutan kavramlar hakkında düşünmeye teşvik etti. Şimdi bıraktığımız noktada özellikle kent hayatının gerektirdiği hızlı yaşam tarzının insan ilişkilerinde yol açtığı sorunlarda... ...bizim ilk programda da temas ettiğimiz ihtiyaçlar ve tüketim gibi kavramlarla birlikte ele alındığında... ...daha da ilginç bir tartışma konusu haline gelebileceğini fark ediyoruz... Bizden e, bu, bu haftalık bu kadar demekle yetinelim şimdilik. Programı kapatırken ben çocuklar e, sizlere güzel katkılarınız için ve bizi dinleyen ve bize eşlik eden dinleyicilerimize Açık Radyo Teknik ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merakla kalın. Görüşürüz Ekiniz. Görüşürüz. Görüşürüz.